Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı haftanın ilk dergisi yani her pazartesi günü olduğu gibi Murat Meret'e seçkinliğiniz Kadıköy postasını alacağız. Merhaba Murat. Merhaba. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ne var ne yok Kadıköy taraflarında kısaca bir özetlemeni isteyeceğiz haftaya başlarken. Tamamdır. Ee, Kadıköy'de bir kere her şeyden önce hayat hala biraz sakin. Sıkıntı yok. <gülüyor> ee, onun dışında e, geçen haftalardaki o durgunluk hafiften yerini hareketliliğe bırakmaya başladı. Evet. İsterseniz hemen şey yapmaya başlayayım. Başlayalım. Başlayayım. Başlayalım evet. Ee, şimdi öncelikle bir anma etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Ee, büyük ihtimalle sadece Avrupa yakasındaki değil e, bu yakadaki dinleyicilerimizin de çoğunun bilmediğini düşündüğüm bir mekandan bahsetmek istiyorum. 30 Kasım 2007'de bir uçak kazası sonucu 5 bilim insanı arkadaşıyla hayatını kaybeden Özgen Berkorum babası Özgen'in adına Kadıköy'de Moda Caddesi'nde bir bilim kurgu kütüphanesi açmıştı bundan birkaç sene önce. Evet. Ee, ülkenin tek bilim kurgu kütüphanesinde bu akşam hem Özgen'in adına bir anma yapılacak hem de kütüphanenin görünürlüğü için destekte bulunulacak. Akşam yolu düşenleri Özgen Berkov Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi'nde saat 8'de 10 arası bekliyorlar. Evet harika. Yine kütüphane demişken Kadıköy Beşiktaş Eskelesi'nin karşısındaki eski belediye binasında, şehri emniyet binasında, şehri emanet binasında pardon Kadıköy Belediyesi tarafından Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi. Açıldı birkaç ay önce yine ve ara ara burada da çeşitli söyleşiler düzenleniyor. Mesela bu cumartesi Şık Üniversitesi'nden Profesör Doktor Örsan K. Öymen'in konuşmacı olarak katılacağı felsefe, uygarlık ve demokrasi başlıklı bir söyleşi olacak. Evet. Bu söyleşide saat 14'te ücretsiz. Hı -hı. Ee, söyleşi sonrası da ziyaretçiler kütüphanede sakin bir pazar günü geçirebilirler. Ee, çünkü kütüphanenin konumu gerçekten çok güzel bir yerde. Evet kesinlikle. Bu Kendisi pazar de değil güzel. mi? güzel Evet mi? bu pazar. Evet, evet. Ee, Neredeyse her e, pazar veya cuma, cumartesi günleri hafta sonları mutlaka bir söyleşi yapıyorlar. Genelde de konu sanat ve tarih üzerine gelişiyor. Evet. Ee, bundan sonra da zaten e, olabildiğince duyurmaya çalışacağız etkinliklerine. Tamam harika. 4 Aralık Cuma günü saat akşam 7'de Halka Sanat Projesi'nin mekanında Halka Sanat ve Art Ship inisiyatiflerinin ortak bir etkinliği var hı hı. Aslı Erkman ve Slobodan Dan konuşmacı Olarak katılacağı bu sanat konuşması da Konuşmacılar Hans Holbein Elçiler Tablosu Eseri üzerinden bir okuma yapıp Soruları cevaplayacaklar Özellikle sanat tarihi merakı ...olan iz, e, dinleyicilerimize... ...tavsiye ediyoruz. 2 evet. e, Aralık Çarşamba günü ise... E, ...Kadıköy'ün çalışan ekiplerinden... E, ...Tasarım Bakkalı'nda... E, ...Erkin Gören ve Deniz Koloğlu'nun... ...ortak projesi... Of ve Dünya Varmış sergisi açılacak. E, i̇ki sanatçı sergiye hayata olan... ...kişisel hayranlıklarını... ...yansıtmaya çalışacaklar bu sergide. E, açılış saat 18'de... E, ...söylediğim gibi... ...Yel Tasarım Bakkalı'nda. Evet... Ee, yine Çarşamba günü saat 20:30'da Kargar Salonunda bir söyleşi var. Ee, birbirinden bağımsız iki kadın yazar Aslı Tomcu ve Nermin Yıldırım e, memleketin gidişatı ile eş zamanlı olarak değişen e, yazım tarzları ve ruh halleriyle edebiyat ve hayatta nasıl belirdiklerini şair Deniz durukan anlatacaklar. Hı hı. Ee, kadın ve çocuğa şiddet insanın karanlığı gibi hikayelerden yola çıkıp mizaha bağlanan yazın kariyerlerinden bahsederken de son yılların sosyal siyasi analizlerini kendilerince yapmaya çalışacaklar. E, bu etkinlikte dediğim gibi Çarşamba günü 20:30'da Kargar'da ve ücretsiz. Hı hı. E, Salı akşamı e, moda sahnede e, Mamart'ın sahneye koyduğu Özel Kadınlar Listesi isimli oyun var. Hı hı. E, Neil Butun eserinden Pınar Tören'in çevirisi ve Tuğrul Tüley'in yönetimiyle sahneye sahneye konan oyun, şöhret hastalığı ve doyumsuzluk üzerine başarılı bir performans. Oyun e, yarın akşam saat 20.30'da dediğim gibi moda sahnede. Evet. Perşembe günü ise yine moda sahnesinde bir anlatı performansı olacak. İki Dünya Arasında isimli etkinlik yetişkinlere yönelik bir masal anlatısı. Yeryüzü ile gökyüzünün birlikteliği üzerine ilerleyen hikayelerden oluşuyor. Nazlı Çevik Azazi'nin anlatımına Faysal Macit'in müziği eşlik edecek. Bu etkinlikte moda sahne de saat 19'da. Gelelim konserlere. 2 Aralık Çarşamba günü Kadıköy Tiyatron sahnesinde de ilk yaz oyuncularının bahardan kalan oyunu var. Bayış Bıçakçı'nın bir süre yere paralel gittikten sonra isimli kitabından uyarlanan oyun, bilintiharın ardından birbiriyle yakınlaşan, konuşan sorular soran insanların hikayesini anlatıyor. Oyun çarşamba günü saat 20.30'da Kadıköy Tiyatron sahnesinde. Evet. Gelelim konserlere. Cuma ve cumartesi Kargar salonunda canlı kargar etkinlikleri kapsamında iki ayrı kadın müzisyen sahnede olacak. Cuma akşamı kendi nası vokaliyle öne çıkan Gülce Duru sahnede olacak. Hem kendi bestelerini hem de yerli yabancı bazı şarkıları kendi stiliyle yorumladığı performansı olacak. Ertesi gün ise yani cumartesi akşamı 123 grubundan tanıdığımız e, ve Nisan ayında Oraya Doğru EPC ile hepimizi mutlu eden Dilara Sakpınar ya da sahne adıyla Lara Dilara performansı gerçekleşecek. Hı. iki konserde saat 22.30'da, Cargard sahnesinde. E, Perşembe günü yani 3 Aralık'ta ise e, Klezmer'den Folk'a, Caz'dan Swing'e kendi ifadeleriyle hayat dolu ne kadar ses varsa toparlamaya çalışan e, Cümbüş Cemaat Kadıköy sahnede yer alacak. E, bu konserde saat 21.30'da başlıyor. Evet. Yine Kadıköy sahnede e, Cuma akşamı memleketin önemli ak e, Zuhal Olcay sahnede olacak. Olcay Başucu Şarkıları isimli bir seri albüm yayınlıyor. Hı -hı. Ee, kendi sevdiği veya kendi şarkılarından oluşan yeni yorumlarından oluşan bir seri bu. Bu albümdeki şarkıları seslendirecek. E, bu konserde saat 22.30'a başlıyor. Evet. Bu haftanın Kadıköy postasında dikkatimiz çeken etkinlikleri duyurmaya çalıştık. Ee, hı hı. Postamızı Cuma akşamı Canlı Karga sahnesinde yer alacak Lara Dilara'nın Dünya Böyle Durur şarkısıyla bitirebiliriz. Evet hafta sonuna doğru konserler sıklaşıyor anladığımız kadarıyla evet. ama onun dışında evet. Kadıköy'de e, durulmuyor konuşmalar, tiyatro gösterimleri vesaire şeklinde. Murat Merit'e seçkin evet. teşekkür ederiz. Hı. Ee, tabii bu tanıttığımız konserler dışında Hı. başka konserler de var düzenli tekrarlanan. Bunun için de e, buradaki mekanların e, sosyal medya veya Facebook, e, web sayfalarını takip edebiliriz dinleyicilerimiz. Evet bir de klasik aslında bu ta Tayfun Polal. Tam beri konuşuruz yani şey ay başında geldiği için biraz e, tarih bu Kadıköy Postası'nın tarihi e, belki arada da bir iki konser çıkar maalesef böyle ufak bildirim şeyleri oluyor e, eksikleri oluyor hafta başında olduğu için Kadıköy Postası. Evet, evet. özellikle evet. ay başında e, bazı etkinlikler geç yayınlandığı için biz de geç durmak zorunda kalabiliyoruz veya kaçırmış oluyoruz. Ama hiç de işte fena değil yine de bu haftanın postası yani kalabalık manasında tabii ki. Ağzına evet. sağlık tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler iyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkür ettik görüşürüz.